رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفكه كولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا İnnehu la yuhibbul musrifin Sadakallahu la'zim Ve kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men gada ile al mescidi avraha A'adda lehu fil cenneti nüzülen Kullama gadan avraha Sadaka Rasulullah fîmâ kâle Evke mâ kâle al nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Muhterem cemaati mislimin ikhvânidîn Müslüman ülkelerinin işaretlerinden birisi de camilerdir ve camilerden göklere doğru yükselen minarelerdir. Bir köye, bir kasabaya, bir ile gittiğiniz zaman orada Müslümanların yaşayıp yaşamadığını nasıl anlarsınız? Eğer camiler varsa, minareler gözünüze çarpıyorsa... Aa, orada demek ki Müslümanlar var Müslümanlar yaşıyor öyle anlarsınız bugün Avrupa'da yaşayan Müslüman kardeşlerimizin bir çoğunun hasret kaldığı şeylerden birisidir işte bu minareler ve minarelerden her gün beş defa okunan ezanlar hasret kalıyorlar her gün günde beş defa çanlar çalınıyor Avrupa'da o çanlar Müslümanları rahatsız ediyor. Bunun yanında günde beş defa namaz kılacakları namaz kılmalarına işaret olan onları namaza davet edecek ezan sesleri duyamıyorlar. Onun için de her Müslüman kendi memleketine döndüğü zaman evvela hasret kaldığı ezan sesini hasretle bekliyor. Sonra camilere ve mescitlere koşuyor. İçindeki iman meşalesi yanıyorsa eğer mescitlere koşuyor, camilere koşuyor ve oralarda huzur buluyor. Neden? Çünkü Allahu Azimu en çok sevdiği yerler mescitlerdir. Hadisi Şerif'te öyle buyuruyor. أحب البلاد إلى الله مساجدها Allah Teala'nın bir beldede en sevdiği yer oranın mescitleridir. Resulullah öyle buyuruyor. Demek ki memlekette, beldede sevilen, Allah Teala tarafından sevilen en güzel yer neresiymiş? Mescitler yani camiler içinde ibadet edilen, namaz kılınan, Kur'an okunan, Müslümanların meseleleri halledilen mescitler. Ve ebğadul bilad ilallahi esvakuha hadis şerifin devamında da buyuruluyor ki bir beldede Allah'ın en sevmediği yerde oranın çarşı pazarıdır. Çarşı pazar karmaşık. Özellikle işte biz kendi pazarlarımızdan bile Değer biçebiliriz yani. Karma karışık. Rahatsızlık veriyor insana. Kötü insan da var işin içinde. Oraya alışveriş için değil, başka kötü niyetler için gelmiş insanlar da var. Hakikaten bu yönüyle Çarşı Pazar Müslümanları sıkıyor yani ruhumuzu sıkıyor. Şimdi anladık mı Müslüman neden mescitlerde camilerde rahat ediyor, huzur buluyor? Allah'ın en sevdiği yerler buralar çünkü. Allah'ın sevdiği yer demekten maksat nedir? Yani ey Müslümanlar, Allah-u azim en çok mescitleri seviyorsa, sizler o mescitlere, camilere devam eden, devamlı oranın cemaati olan insanları da Allah seviyor demektir. Ne mutlu o insana ki arası mescitle, camiyle iyi cami ile arasındaki bağlantıyı sağlam kurmuş koparmamış olan Müslümana ne mutlu bakın camiler çok deniliyor yahu bu kadar camiye ne lüzum var deniliyor cami niye yapılıyor bu kadar deniliyor ama şimdi şu saatte kalkın herhangi bir camiye girin camilerin Müslümanlara kafi gelmediğini görürsünüz Müslümanlar cuma namazları vakitlerinde camilerin dışına kadar taşıyorlar. Camiler Müslümanlara kafi gelmiyor elhamdülillah. Ama bununla birlikte bir sıkıntı daha var. Nedir o biliyor musunuz? Bu camiler yalnızca cuma günü kullanılmak üzere yapılmadı ki. Şu mahallenin insanları camiyle bağlantısı olan insanlar. Şu cuma günleri camiyi dolduran insanlar diğer vakitlerde nerede acaba? İnsanın aklına bir soru geliyor ister istemez. Nerede diğer vakitlerde? Eğer camiye gelmiyorsa e, bu camiler niye yapıldı? Yok eğer camiye gelmeye lüzum yok. Hoca zaten bu insanların çoğu cumadan cumaya namaz kılıyor. Diğer vakitler kılmıyor diyorsanız o daha büyük bir felaket bir Müslümanın yalnızca cumadan cumaya namaza gelmesi günde beş defa Allahu u Azim davet ediyor camiye gelmiyorsun namazını kılmıyorsun cumadan cumaya kılmakla işi hallettiğini zannediyorsan bu daha büyük bir yanılgı aman böyle yapmayalım aman Müslümanlar bakın amel defterine kılmadığımız her vakit namaz borç olarak geçiyor borcumuzu çoğaltmayalım. Borç çoğaldıkça altından çıkılmaz hal alır biliyorsunuz. Ama bir an evvel ödendiği zaman da insan rahatlar. Borç üstüne borç yapan insan günün birinde iflas eder mi etmez mi? Eder. Sonuna Allahu Aziz muşaanın sevgili peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize ahiretten haber veriyor buyuruyor ki insanoğlunun ahirette ilk hesabı namazdan ilk namazdan sorulacak eğer namaz hesabı kolay geçerse diğer hesaplarda kolay geçecek eğer namaz hesabında takıntı olursa diğer hesaplarda da zorluk çıkartılır namazımızı kılalım Müslümanlar ve namazları camilerde kılalım çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Bu mescitler Allahu azimü şana ibadet etmek için yapılmıştır. Hadis-i şerifi okuyayım size. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne hadihi'l mesacide la taslihu li şey'in min hada'l büli ve le'l kadri. İnma li zikrillahü teala ve kıraati'l Kur'an. Bu mescitler abdest bozmak vesair tiksinti verecek şeyler için yapılmış değildir. Bu sohbetin sonuna doğru temas edeceğiz bu bölüme. Mescitleri temiz tutmakla ilgili. Peki niçin yapılmış bu mescitler? Buralar ancak Allah'ı zikretmek için, namaz kılmak için ve Kur'an okumak için yapılmıştır. E, bu mescitler namaz kılmak, Kur'an okumak için yapılmışsa... Bunlar namaz kılarak, Kur'an okunarak şenlendirilmesi gerekir. Büyük evliyaullah'tan bir zattan bizzat dinledim. Diyor ki, Rusya'da mescitler, camiler kapatıldı komünizm döneminde. Kapılarına kilit vuruldu. Camiye gitmek yasak. Müslümanlar evlerinde... Tamamen kimsenin görmeyeceği bir yerde gizli bir şekilde ancak namazlarını kılabiliyorlar. Mescit cami orada duruyor ama kapısı kilitli. Girmek yasak. Peki bu camilerin kapısına kilidi kim vurdu? Kim vurdu? Rus hükümeti vurdu dersiniz değil mi? Hayır. Bu caminin kapısına kilidi o camiye gitmeyen, o camiyi şenlendirmeyen Müslümanlar vurdu diyor. Ne kadar güzel bir tespit var. Belki kendi ellerinden getirip kilidi vurmadılar ama artık camilerin yüzüne bakılmaz duruma gelince onlar da bu işten cesaret alarak caminin kapısına kilidi vurdular. Yine olmuş bir olaydır anlatılır Tekirdağ tarafında veya Edirne tarafında. O tarafta hoca efendiler böyle köyleri dolaşıyorlar. Köylerde emr-i bil maruf yapıyorlar. İslam'ın güzelliklerini insanlara anlatıyorlar. Hiçbir karşılık beklemeden. Bir köye gidiyorlar. Neyse köyün camisi var tabi. Elhamdülillah bizim memleketimizde her köyde bir cami, iki cami vardır. Şükürler olsun. Köyün camisine gidiyorlar ilk önce. Namaz vakti yakın. Diyorlar ki nasıl olsa millet camide toplanacak namaz vakti. Orada kardeşlerimizden tanışırız bir şeyler anlatırız onlara. Köyün camisinin kapısını zorluyorlar. Zorla açıyorlar kapıyı. Açıyorlar bakıyorlar ki içeriden acayip bir koku geliyor. İnsanın burnunun direği kırılacak yani. Allah Allah. Bu koku nereden geliyor falan. Bakıyorlar ki kocaman bir affedersiniz inek caminin içinde ölmüş. Allah Allah. Ondan sonra da orada çürümüş, kurtlanmış eyvah siz düşünün bu camiye kaç gündür insan uğramıyor siz düşünün artık inek girmiş oraya demek ki oradan geçerken girdi içeriye dışarıya da çıkamadı kapı mı kapandı nasıl olduysa e, açlıktan susuzluktan orada düştü öldü, kimsenin haberi yok hemen caminin karşısında diyor şey var kahve var e bunlar camiye gelmediler bari biz kahveye gidelim diyorlar bakıyorlar ki kahve dolu gidiyorlar kahveye selam veriyorlar da durumu anlatıyorlar köylüler geliyor İneği oradan işte o şeyi çıkartıyorlar pisliği ineğin sahibi de günlerdir garibim ineği arıyoruz bu olmuş bir olay Hem de bizim memleketimizde Müslümanlar mescitlere gelinmezse gidilmezse mescitlere rabet olmazsa mescitlerin halinin olacağı budur yani sonu bu olacak kıymetli müslümanlar Allahu azimuşşan kullarını camilerde görmek istiyor onun içinde rasulü vasıtasıyla bildiriyor bize şu camiye gelirken var ya siz şimdi kalktınız uzaktan yakından iş yerinizden evinizden Camiye geldiniz Gelirken atmış olduğunuz Her adım başına sevap var Boş yok Her adım başına sevap vardır Bununla ilgili o kadar çok Hadisi şerif var ki Hangi birisini okusam size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buyuruyor ki insanların her bir eklemi için Vücudundaki her bir eklemi Kemiği için Her gün bir sadaka gerekir ve insanların sadaka olarak neler yapması gerektiğini anlatırken hadisi şerifte bizimle ilgili bölüm şu ve وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا اِلَى Salati صَدَكَةٌ buyuruyor Namaz için mescide giderken attığın her adım senin için bir sadaka sayılır Elhamdülillah E hoca bizim yerimiz uzak benim attığım adım daha çok mu sevap sayılır? Evet daha çok sevap sayılır. Bununla ilgili asr adette yaşanmış bir olay var. Beni Seleme oğulları Medine-i Münevveri'nin dış mahallelerinden birisinde oturuyorlar. Mescid-i Nebevi'ye gelip giderken zorlanıyorlar tabi. Uzun ya uzak Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Nebevi'nin etrafında satılık arsa aramaya başlıyorlar bir satılık arsa bulup Mescid-i Nebevi'nin yanına taşınacaklar ki mescitten ayrı kalmasınlar hani. Camiye daha çok gelip gidebilsinler ve Peygamber Efendimiz'in sohbetinde, dersinde daha iyi bulunabilsinler. Bu araştırma Peygamber Efendimiz'in kulağına gidiyor. Peygamber Efendimiz Beni Seleme oğullarından birisini çağırıyor. Diyor ki sizin Mescid-i Nebevi'nin yakına taşınmanız niyetini duydum. Doğru mu? Buralara mı taşınmak istiyorsunuz? Diyorlar ki, evet ya Resulallah, mescide daha rahat gidip gelebilmek için yakın bir yere taşınmayı istiyoruz. Onun için arsa arıyoruz buralarda. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, yerinizde kalın. Yerinizde kalın. Yerinizde kalın. Çünkü gelirken çekmiş olduğunuz sıkıntının hepsinin karşılığını alacaksınız Allah'tan. Bunun üzerine Beni Seleme oğulları hakikaten yerlerinde kalıyorlar, vazgeçiyorlar mestizdebevinin yanına taşınmaya. Başka bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu müjdeyi veriyor bize. Men ilel il mescidi ev raaha. Sabah veya akşam camiye giden kimseye aaddallahu lehu fil cennetin nüzulen kullama gada Allahu azimuş şan. O kişinin her gidişi için cennette özel bir ikram hazırlar. Günde beş vakit mi camiye gidiyorsun? Günde beş vakit camiye gidiş gelişin için Allah beş defa özel bir ikram hazırlıyor cennete senin için. Ne kadar çoğaltırsan camiye gidiş gelişleri Allah'ın cennetteki sana hazırladığı ikram o kadar çok olacaktır. Elhamdülillah. Boş yok. Başka bir hadisi şerif. Ela <gülüyor> ala ma bihil ve Allah Teala'nın hataları bağışlamasına ve dereceleri yükseltmesine vesile olan iyiliklerden ve hayırlardan size bahsedeyim mi diyor? Öyle bir iyilikten bahsedeceğim ki size bu iyiliği yaptığınız zaman Allah hatanızı bağışlayacak ve sizin derecelerinizi yükseltecek sahabi evet ya Resulallah buyur diyor nedir onlar bahset bir isbâhul vudu alel mekârih meşakkatli de olsa abdesi tam tamına almak peygamber efendimizin abdesi nasıl aldığını öğrenmişsek, kitaplardan öğrenmişsek o şekilde sünnetiyle, adabıyla abdest almak ama soğuk ama işim acele dememek her halükarda abdesti güzel bir şekilde almak insanın hatalarının bağışlanmasına ve derecesinin yükselmesine vesiledir. İkincisi ve kethratul hutâ ilel mesâdid Mescitlere doğru adımları çoğaltmakta. İnsanın günahlarını siler ve derecelerini yükseltir. Ne kadar çok adım atarsan o kadar çok günahların silinir ve derecen yükselir. Üçüncüsü, ve intidarussalâh salah s-salâh. Bir namazı kıldık, eda ettik. Ondan sonra ikinci bir namaz için de hazırlıklı olmaya bakmak, namaz vaktini böyle dört gözle beklemek, işini, gücünü, randevusunu ona göre hazırlamak, ona göre ayarlamaktır ki <gülüyor> fedalikumur ribat, fedalikumur ribat Resulullah buyuruyor ki işte sizin ribatınız budur işte sizin nöbetiniz budur şu üç şey birincisi her türlü zorluğa rağmen abdesti tam alacağız ikincisi mescitlere gidiş gelişi sıklaştıracağız daha çok gideceğiz geleceğiz Üçüncüsü ise bir namaz bittikten sonra diyen namazı bekleyeceğiz. Ne demek yani? Hazırlığımızı ona göre yapacağız. Yani son vakite bırakmak, hastalığından kurtulmak lazım. Namaz kılanların bir kısmının bu hastalığıdır. Son vakit. Öğlen namazını ne zaman kılar? İkindi namazına 10 dakika kala. Hemen çabuk çabuk abdesti alır. Nasıl namaz kıldığını şaşırır. Aman namaz vakti geçmeden, ikindi ezan okumadan bir an evvel kılayım falan. Eğer, eğer sünnete vakit kalmamışsa sünnetleri bırakır böyle kılar e peki namazı kıldın seccadeyi kaldırma işte okunacak Ya akşam namazını çok yakın bir zamanda kılarsan o zaman zevkli olur şeytan nasıl kandırıyor insanı en önemli en faziletli amellerden birisini sayarken peygamber efendimiz buyuruyor ki vaktinde kılınan namaz en faziletli amellerden birisi Vaktinde kılınan namazı nasıl ayarlayacaksın? Nasıl disipline edeceksin kendini? Eğer alıştırmışsan camiye, mescide gitmeye alıştırmışsan kendini tam vaktinde kılarsın. Öyle disiplin edersin. Yoksa mescidle, camiyle bağlantını yapamamışsan o zaman vaktinde kılma işi çok zor arkadaş. Çok zor. İlla bir iş çıkar. İlla bir meşgale çıkar İlla bir engel çıkar yani Tam hazırlanırsın tam abdest alacaksın Bir müşteri gelir bir misafir gelir Bir acil bir işin çıkar Bir şey aklına gelir O arada bir televizyonda bir haber başlar Bir şey başlar Acele Etmemek insana işte böyle sıkıntı getirir Onun için namazdan sonra Diyen namazı beklemekten Kasıt budur anladık bunu değil mi işte bunları yaptığımız zaman Resulullah buyuruyor ki işte asıl sizin ribatınız budur. Ne demek yani ribatınız budur? Nefisle mücadelede bu sayılan hususların ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Nefisle mücadele. Yani Müslüman günlük ibadetlerini usulüne uygun bir şekilde iman uyanıklığı ile yaparsa yerine getirirse şu hudut boylarında bekleyen askerler var ya. Hudut boylarında bekleyen, nöbet tutan askerler gibi sevap kazanır. Cihat eden, savaşan askerler gibi <gülüyor> sevap kazanır bu hadisi şeriften anladığımız o Müslümanlar. Peki, mescitlere gelmenin faziletinden bahsettik. Şimdi mescitlere geldik elhamdülillah. Camiye, mescide geliyoruz, devam ediyoruz. Ama camiye girmenin, camide oturmanın, Camiye gelmenin de bir adabı var. Bunu da öğrenmemiz lazım ki mescidlere ve camilere hakiki bir şekilde, gerçek bir şekilde gelmiş ve ibadet etmiş olalım. Bir adabı var bunun. Bir kere mescidlere gitmeden, camiye gitmeden önce insan en temiz elbiselerini giymesi lazım. Bu ayetle sabit. Biraz önce okudum Arap suresinin 31 ayetinde geçiyor Sen ya beni ademe Ey Ademoğulları, oğulları huzu Zine Teku Kulli mescidin Her mescide gittiğinizde en güzel elbiselerinizi üzerinize alın ve giyinin en temiz elbiselerinizi giyinin en süslü elbiselerinizi giyin Onun için temiz elbise giyilecek mescide gelirken. Kirli elbise, kokan çoraplar, üst baş, bunlarla camiye, mescide gelinmeyecek, temiz elbise giyilecek, öyle gelinecek Müslümanlar. Böyle gelinirse mescitte yapılan ibadetten hem sen bir haz alırsın, zevk alırsın, hem de senin yanında duracak, önünde arkanda duracak Müslüman da rahat ibadetini yapar. Eğer böyle olmazsa kirli elbiselerle yani camiyi kirletecek elbiselerle veya insanları rahatsız edecek kokularla camiye, mescide gelirsen hem kendin rahat edemezsin hem de oradaki Müslümanları rahat ettirmezsin. Bununla ilgili hadisi şerifler var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özellikle sarmısağı kastederek söyle buyurmuştur. ''Men ekele min hâdihî şecerâ felâ yakrabenne mescidena'' ''Şu sarımsaktan yiyen yani şu ağacın meyvesi olan sarımsaktan yiyen bizim mescitlerimize yaklaşmasın.'' buyuruyor. Yani sarımsak yiyen insanın ağzı kokar mı? Hem de nasıl kokar? On metreden kokusunu alır insan ve rahatsız olur. Evet sarımsak çok faydalıdır. Çok sevenlerimiz olabilir. Soğan da öyle. Fakat insanlara zarar vermeyeceğiz. Sarmısak, soğan yedik. Ağzımız kokuyor. Mescide gelmeyeceğiz. Mescide geleceksek soğan, sarmısak yemeyeceğiz. Veya da eskisi gibi değil. Şimdi artık çeşit çeşit koku alan şeyler çıktı. İnsanın ağzının kokusunu alan. Onlardan kullanın. Ama önemli olan nedir? Geldin, safta el bağladın, saf bağladın, yanındaki, önündeki, arkandaki Müslümanı rahatsız edecek bir kokuyla gelmeyeceksin. Maalesef, bunu da çok görüyoruz değil mi? Bu da oluyor yani camilerimizde, maalesef. Adam yemiş soğanı, sarmısa, ağzını çarkalamamış bile. Gelmiş camiye, oradaki, yanındaki insanın huzurunu bozuyor, kuşunu bozuyor, dikkatini dağıtıyor. O yanındaki insan nasıl dışarı çıkacağını, nasıl kaçacağını şaşırıyor yani. Bir an evvel namaz bitse de kendimi dışarı assam diyor. Böyle olmaz Müslümanlar, böyle olmaz. Bu hadisi şerif, buna benzer birçok hadisi şerif var. Başka bir hadis şerif, ''Men ekele min hâdihis çeceret fela yakrabne ve la yusalliyenne ma'anâ.'' Şöyle buyuruyor Resulullah kim şu bitkiden yemişse yani sarmısağı kastediyor yanımıza yaklaşıp bizimle beraber namaz kılmasın. Gitsin nerede kılıyorsa kılsın. E şimdi sarmısak insanı rahatsız eder de o kötü kötü kokan çorap insanı rahatsız etmez mi? O da rahatsız eder. Peki ne yapmak lazım? Buna da dikkat etmek lazım Müslümanlar. Yani insanın ayağında telleme olabilir, hastalık olabilir. E Müslüman günde beş vakit namaz kılmak için en azından iki vakit üç vakit abdest alıyor. Öyle diğer insanlar namaz kılmayanlar gibi değildir. Müslümanın ayağı daha az kokar. Cevabını abdest alıyorsun, ayağını bir kere yıkıyorsun. Buna rağmen yine çorabımız kokuyor olsa dahi her caminin yanında bir abdest hanesi var, değil mi? Gel caminin yanındaki abdesthaneden abdestini al, o çarabın kokuyorsa onu da ayağına geçirmeden namazını kıl. Dışarı çıktıktan sonra yine onu ayağına geçirirsin. Olabilir yani insanın ayağı yapabilir koku fakat rahatsız etmeyeceksin. Camidekileri rahatsız etmemek için gayret edeceksin. Caminin adabından bir başka önemli adab da şudur Müslümanlar. Caminin temizliğine dikkat etmek lazım. Camiyi kirletecek, pisletecek bir hareket içinde bulunmamak lazım. Buna çok dikkat etmek lazım. Adam camiye geliyor, başlıyor ceplerini karıştırıyor. Ceplerinde ne kadar böyle e, pislik, dışarıya atılacak, ip parçası bilmem ne falan varsa onu orada temizliyor. Caminin içinde temizliyor. Yahu şimdi sokaktan geldin, sokağa asaydın ya. Sen caminin içindeki pislikleri toplayıp cebine koyman lazım, dışarı atman lazımken caminin içinde ceplerini boşatıyorsun. Böyle bir şey olur mu ya? Bundan da sakındırmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O eski zamanlardan Peygamber Efendimiz zamanında mescidin tabanı tabi kumdu, topraktı. Mescidin duvarları kerpiçten yapılmaydı, üstü açıktı. Ha o zaman da mescidin içine caminin içine tükürüyorlardı. Peygamberimiz o zaman onları uyarmıştır. Şimdi de bizleri uyarıyor. Mescitte herhangi bir pislik olursa Müslüman onu temizlemesi gerekir. Müslüman camiye pislik bırakmaz. Müslüman camiyi pisletmez Müslümanlar. Camiyi pisletmeyeceğiz. Temiz tutacağız. Şunu söylettirmeyeceğiz yani bazen duyuyoruz hoca ya bizim camiler niye bu kadar pis diyorlar şimdi? ben diyor kiliselere o kadar kiliselere gittim temiz diyor bizim camiler pis diyor halbuki bizim camiler temiz olması lazım böyle derken tabi haksızlık ediyor onu da söyleyeyim yani kiliseler hangi biriniz temiz kilise gördünüz koku pislik içinde onu da bir tarafa bıraktık fakat bir şeye işaret ediyor hakikaten cami temiz olması lazım doğru ya en temiz yer olması lazım. Bakın Allah'a ibadet edilen yer orası. Kur'an okunan yer, Allah'ın zikredildiği yerler tertemiz olması lazım. İşte ayet-i kerime okuduk. Oraya giderken en temiz elbiselerimizi giyeneceğiz. En süslü elbiselerimizi giyinip öyle Allah'ın huzuruna durmamız lazım. Duracağız Müslümanlar. İşte caminin adapları da bunlardır. Bir şey daha söyleyeyim mi? Bunlar Adap alakalı bir şey daha söyleyeyim, bitireyim. Şimdi bakın, mesela buradan bir misal verelim. Şimdi cemaatimiz geliyor, arka tarafa duruyor. Bakın ön tarafta boşluklar var şimdi, aralarda boşluklar var. Gelen ön tarafa otursun. Zaten ön tarafın sevabı, bir ön safın sevabı, bir arka saftan çok daha fazladır. Böyle safların sevabı, fazileti arkaya doğru devam eder gider. Ha. 10 saniye daha erken çıkacak ya onun için tam kapının önüne oturuyor böyle de yapmamak lazım Müslümanlar şimdi adabı söylüyorum cami adabından en sonuncusu şu bir Müslüman camiye geldiği zaman kesinlikle Müslümanların omuzlarına basa basa onlara eziyet ede ede ön safa geçmeyecek bu da yasaklanmıştır yasaktır bu ama hangi durumda yasak ön saf dolu şurası doluysa artık arkadaki şu ön safta illa bir yer bulurum diye insanlara eziyet etmeyecek. Ama ön saf böyle boşsa gelir geçer yani. Bir şey diyemez. Onun için safları da düzgün tutacağız ki milletin günahı girmesine vesile olmayalım mesela. selam. Cemaati Müslümin Rabbim cümlemizi bilinçli Müslümanlardan eylesin. Yaptıklarımızı Allah ve Resulü'nün istediği şekilde yapmayı bizlere nasip eylesin. Bu şekilde ilmimizi ve bilgimizi Rabbim artırsın inşallah. Camiye gelip gidiyoruz, cami adabını bilmiyoruz, bunu öğrenmiş olduk. Bizden dua isteyen kardeşlerimiz var. Rabbim bütün hepinizin gönlündeki hayır muradını nasip eylesin. Her türlü müşkilatlarınızı asan eylesin. Müslümanların hastalarına şifa, dertli olanlarına deva, Borçlu olanlarına da edalar nasip eylesin. Şu camiye maddi manevi yardımda bulunan kardeşlerimize Rabbim ahirete irtihal edenlerine rahmet eylesin. Geride kalanlara, yaşayanlara da Rabbim fazlu kereminden hayırlı bol bol kazançtan nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.